Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gecenin karanlığından kurtuluş, kalbin üzerine gelmeye çalışan perdeleri defetmekle olur. Gözün önüne perde olabilir belki gece ama gönlün önüne tek bir perde vardır ki o da vesvese ve gaflet perdesidir. Ne var ki mine'z zulumat ila'n nur ayetinin tecellisiyle kalpte perdelerini aşabilirdi. Perdeleri aşabilmek. Nefsin ortaya koyduğu günah tekliflerine la çekebilmek alemlerin Rabbine rücu edip ittiba ile Hazreti Ahmedi Mahmud'u, Muhammed Mustafa'ya ümmet olabilmek. Nefsin şeytanın teklifleri yetmiyormuş gibi şeytanlaşmış insanların teklifleriyle de karşılaşınca ''Min ejriye illa ala rabbil alemin benim ecrim, mükafatım, ücretim alemlerin Rabbine aittir ancak diyebilmek. Var mısınız? Böyle bir gönül erinin hayatından feyizlenelim, derslenelim, istifade edip kendimize bir plan dizelim. Arzu eder misiniz? Buyurunuz. Mekke-i sokaklarında gezerken fırsat buldukça Efendimizin ve diğer Enbiya ile onların güzel yerleri, hesaplarının hatıralarından ömrümüze ve ömürlerimize birer rahmet bunları alabilmek adına araştırmalar yapmaya kıtaydık, yapmaya devam ediyorduk. Siyer Atlası isimli bir eser incelerken Hz. Abbas radiyallahu anh'ın Oğlu Hz. Abdullah radiyallahu hayatı hayatıyla alakalı bazı notlarla karşılaşmış ve bu notlar doğrultusunda onun ebedi istirahatgahı olarak kabri saadetinin Taif'te olduğu notunu elde etmiştik. Hem o notun doğruluğunu görmek hem de o güzel sahabenin hatıralarıyla kendimize birer portreler ve sözü uygunsa anekdotlar alabilmek için onun hayatının nurundan ve feyzinden münfesit olmak adına taife 90 kilometrelik bir yolculuk yapıp kabri saadetini bulup ismiyle bilinen Hz. Abdullah bin Abbas mescidinin oradaki kabrini yanına geçerek kabrini selamlayıp onun hakkında ve kendimiz hakkında dualar ettikten sonra onun hayatına doğru bir seyri yolculuk yapmak amacıyla Gözlerimizi kapattık birkaç dakikalığına. Vahiyle ile sulanmış toprakların zamanında yaşamıştı. Ama gençti. Hani bazen diyoruz ya, keşke Allah Resulü'nün zamanında, sahabesinin zamanında yaşayabilseydik. En ufak bir maruzatımızda Allah Resulü'nün kapısına gidebilseydik. Ya Resulallah, Şöyle şöyle sıkıntımız var bilseydik. Namazdaki safımızda Ebu Bekirleri görebilseydik. Cihat meydanlarında Hamzalardan, Ömerlerden kuvvet bulabilseydik. Meşcitte gözyaşı dökerken alemlerin Rabbine, yanımızdaki bölümde ezkar Kur'an ile, dualar ile, Kur'an ayetleriyle haşır neşır olan Abdullah bin Mesud'u, Abdurrahman bin Sahr, Ebu Hureyre'yi görebilseydik, cömertliği öğrenebilseydik, keşke talhadan yiğitliği görebilseydik, keşke Hazreti Ali'den ve sadakati görseydik, tespit etseydik, Ebu Ubedi bin Cerrah'tan analizlerini yaşarız bazen. Ahir zaman sahabesi olma telaşını taşıyan asrımızın gençleri ve bizler o güzel sahabenin hayatına bakıyoruz da, Zamanımıza rahmet okutan bir zaman yaşadığını görüyoruz aslında. Evet. Evvelkilerin ve sonrakilerin hayırlısı, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, yolumuzun kutlu rehberi Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa Aleyhi Ekmelit Tahiyye Hazretlerinin zamanında bulunabilmek. Onun muallimliğinden birebir ve kat'i bir şekilde aynen istifade ederek Rahli tedrisinde bir talebe olabilmek büyük bir nimet ve büyük bir şereftir sahabelik. Ama bulunduğu zamanda sahabe olabilme ihtimalini de düşünmemek elde değil. Onun zamanında olsaydık bir Talha olabilecek miydik? Bir Mus'ab, bir Muaz olabilecek miydik? Belki nefsim bahanelerinden bir tanesi olarak hani Başta da arz ettiğim üzere, nefsin bahaneleri vardır. Gecenin karanlığı örter gözleri ama yüreğin önündeki tek perde nefsin ve süsevari perdeleridir. O perdeleri tefekkür çözer aslında. Bu sebeple olacak ki, ''Efe akilun ''Hala akletmiyor musunuz? Akletmeyecek misiniz?'' diyordu alemlerin Rabbi. Sonsuz şefkat ve engin merhamet sahibi Allah Azze ve Celle İstiyordu ki düşünülsün İstiyordu ki kulları araştırsın ve öğrensin ki Allah'tan hakkıyla alimler ittika ederler ayetinin sırrına vakıf olsunlar Çünkü tanıyan bilir, bilen hisseder Hisseden aşk ile, ihlas ile uygulayabilirdi Allah Resul'ün zamanında değiliz işte onun zamanındaki gibi her yanımızda bir sahabe, her yanımızda iyilik akıtan insanlar yok diye bir kabul kapılabiliyor insanlar. Daha 10 13 yaşlarında, genç yaşında Allah Resulü ile tanışmanın bahtiyarlığını ona iman etmek ile taçlandırmış, yaşıtları çeşitli dünyevi telaşaların heyecanı içerisinde ve belki Zamanlarının işlerinin koşturmalarının arasına İslami hükümler alırlarken, o İslami hükümleri namazı ve diğer ibadetlerinin arasına işlerini sıkıştırabilecek bir basiret eri olmak gayretindeydi. Evet, her kelime işaret getiren Müslüman, ama ancak imanın hakikatine vakıf olanlar mümindi. Bu sebeple Allah müminlerin dostuydu. Müslüman. İşlerinin arasına namazını sıkıştırmaya çalışırken mümin ya yuhellezine aminu amenu billahi ve rasulayi cince namazlarının arasına işlerini sıkıştırabilecek bir ilahi programın talebi ve ittibacısı olarak hayatını idame ettirmeye çalışırdı. Sıttabas'ın oğlu Hazreti Abdullah da öyleydi. Cihatlar sürüyordu. Mekke'de Hicret'ten birkaç yıl önce doğmuş Gözlerini Allah Resulü'nün çektiği işkenceler zamanına açmıştı. Tek bir kelimeyle refaha kavuşabilecekti. İslam yok, Allah yok, Muhammed. Muhammed kendisine vahiy gelen bir insan değil haşa ve haşa. Bunu deseydi refah seviyesini sürdürebilecekti belki çağın zamanında. Çocukluk haklı yapabilirdi ama hayır. Bir eksiklik vardı. İbrahim'i vahyin yüreğinde yansıttığı bir nurla onu hissedebiliyordu. Ne güneşti, ne yıldız, vatanları sevmem, ne önüne yemek getirildiğinde beslenen, ne kırıldığında tahmine muhtaç olan bir put da değildi. Hayır, Hz. Ahmed'i, i Mahmud Muhammed Mustafa ne kadar güzel anlatıyordu hakikatleri, kıyamete kadar aktaracağı üzere hadisleriyle ve hadislerinin en güzel ifadesi, Kendisine vahyolan ayetlerle. O küçücük yaşlarında yaşıtları gibi günah bataklığına batmıyordu. Kendisinin müntesip olduğu dinine intisap edenlerin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesiyle şehadete kavuşmalarını görüyor, duyuyor, işitiyor. Ama o küçücük yaşına rağmen yine de bunlardan çekinmiyordu. Bir hakikat vardı güneşin parlaklığını kıskandıracak bir hakikat. Aydınlatıyordu alemi, aydınlatıyordu Adem'i, aydınlatıyordu aydınlanmak isteyen her yaş ve makamdan ve mevkiden herkesi. Ve o, la çekecekti, la çekecekti bütün tekliflere, nefsinin bitmek tükenmek bilmeyen tekliflerine. Günümüzdeki bazı teklifler gibiydi belki teklifler, aslında zamanlar farklı olsa da oyuncular ve konu aynı oluyor demek ki. Lakin Abbas'ın oğlu Abdullah olabilmek Allah Resulü'nün duasının muhatabı olabilecek müjdeye mazhar olabilmenin anahtarıydı. Mevlana'nın buyurduğu İbrahim isen ateşe atla öyleyse ateş gül bahçesi olur. İbrahim de atlama sözü bize ateşten değil, İbrahim olamamaktan yakınmamız gerektiğini öğreten bir önemli hikmet ifadesi değil miydi? Ailesiyle beraber Medine'ye hicit edecek, o küçük yaşlarında Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanından ayrılmayacak, bulduğu bu büyük nimeti bu şekilde icra ederek değerlendirecekti. Çünkü bir sermaye vardı. Ömürüz sermayesi. Çok çabuk akıp giden bir sermaye hayat treni bir şekilde son durağa götürüyordu insanı önemli olan son durağa ne zaman varacağı değil son durağa varıldığı zaman yolculuk boyunca neler yapıldığıydı ölümün ne şekilde bulacağıydı önümlü olan onun için yoksa elbette herkes 5'inde 55'inde 105'inde ama mutlaka kullu nevsin zâikatul mevt, kullu men alayha fan âyetinin sırrına vakıf olacak, mazhar olacaktı. Medine'deki günleri tatlı bir rüya gibi geçiyor olsa da hayatından, o bu rüyayı kalıcılaştırıyor. Allah Resulü'nden teyzesi meymuni annemizin Allah Resulü'nün eşi olması vesilesinden istifade ederek, hane-i saadete, Allah Resulü'nün mübarek ve mukaddes yuvalarına sık sık gidip orada uzun süreler kalarak Allah Resulü'nün hayatını yakinen birebir inceleme imkanına sahip oluyordu. Aslında 5 ya da 15 yaşlarında hatta 25 yaşındaki insanlara bile çocuktur canım ne anlar gözüyle bakar hale geldiğimiz ümmetin üzücü hatıralarını yaşadığımız bu milenyumlu zamanlarda Saadet asrından bize gelen en önemli mesajlardan birisi 5'inde de 15'inde de 25'inde de bir insanın sahabe olabileceği düşüncesini unutmamak üzere bir plan kurmamız gerektiğinin yansımasıdır. Nihayetinde büyük mücadele gerçekleştiren Allah Resulü'nün mübarek hatıralarını ve mesajlarını bize taşıyanların 5'inde de Onununda da, da 25'inde de yaşlarından farklı olarak iman ve iradeleriyle yüksek bir yaş seviyesinde olgunluğa kavuşmuş olan genç yiğit sahabeler olduğunu görmekteyiz. Nefsin gönlümüze koymaya çalıştığı perdelerden bir tanesi de belki budur. Yaş bahanesi. Sanki ilahi emirler ve ilmin talebinin farziyeti belli yaşlardan sonraki insanlara vacip ve farz olan hükümlerdi. Bu büyük fitnenin getirmiş olduğu hastalıklardan dolayı hoca olmayı, ilim sahibi olmayı, halkımızın ifadesiyle ermiş olmayı 40 yaşına bırakır hale geldik. Kur'andaki 40 gün, 40 sene, 40 yaş ifadelerindeki hikmetin ve Allah rşmına 40 yaşına gelen vahyin sebebi hikmetinden uzaklaşıp bunların esrarındaki İşaretlerden kendimizi soyutlayıp sadece suretteki ifadesine göre mi hareket ediverdik bazen neden bilinmez? 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına gelip emekli olmadan bu amel ve ilimlerden mahrum kalıverir hale geliverdik. Taklidi imanımız çoğalıverdi. Kulaktan duyma fısıltılar dini hükümlerimizi belirleyiverdi. İmanımızı bile siparişle verir hale mi geldik acaba? Halbuki sahabenin evlatları her ne kadar içlerinde hataya düşenleri de olmuş olsaydı da mutlaka hatadan arınmanın kapısını çalıyorlardı. Gençlik sermayesini en iyi bir şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde bulunuyorlardı. Sabaha kadar nafile namaz kılmaktansa gecenin bir kısmını ilme ayırmak benim için daha faziletlidir düşüncesinde bulunan Abdullah bin Abbas'ın bu şuurunun kaynağı. Hazreti Ahmet-i mahmud Muhammed Mustafa Aleyhi Ekmel-i Hazretleri Değil midir efendim? Dinin fetva hükmü ile takva hükmü arasındaki ilahi ihlasın menşeğini Doğru analiz etmeden Ümmet ve insanlar arasına fitne tohumu ekmeye çalışanlar Rabbimizin hidayetine düşer olsunlar Zalimler hakkındaki bedduamız da duamızda hidayet bulmaları yönündedir efendim Hz. Abbas'ın oğlu Abdullah radiyallahu am Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardından da Resulullah aramızda yok ama peygamberdi Sahabe de ondan dolayı böyle oldular düşüncesine kapılmadan derslerine devam edecek. Ebubekir radıyallahu anın derslerine katılacak. Hz. Ömer'in meclislerinde bulunacak. Yaşı küçük diye söz almama konumunda bir edebi harekette bulunduğunda Hz. Ömer tevazudan dolayı geride durma. Allah Resulü'nün Allah'ım bunu dinde fakih kıl, anlayışlı kıl ve bunu dini tefsiri öğret, anlayışlı kıl dualarına müstehar olan maruz kalmış, müjdelenmiş bir insan olarak sen de görüşlerini her zaman paylaş müjdeleriyle rahatlığıyla o müclislerden istifade etmiş. Hz. Osman zamanında Hz. Osman'a destek çıkmış. Hz. Ali zamanındaki fitnede hakikat yolunda Hz. Ali'yi desteklemiş. Hz. Hüseyin'in Kufi halkı tarafından davetine fitne bahanesini görerek, sezerek karşı çıkmaya çalışmış. Ama Hz. Hüseyin'in Ümmetin insanlığın haricinde bu kutsal yolculuktaki kararına ve sebatına engel olamamış onun ardından Mekke'ye çekilerek Mekke'nin yeni bir fakültesini oluşturmuştu. Onlar musibetlerin derin bir ah çekerek kendini inzivaya atmak olmadığını bize gösteriyor. فَاِذَا فَرَغْ ve وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ Ayetinin öncesindeki فَاِنَّمَا الْاُسْرِ يُسْرَىٰ اِنَّمَا الْاُسْرِ يُسْرَىٰ Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorluğun peşinden elbette bir kolaylık vardır. Zorlukla beraber ayetten öğreniyor. Onun tefsirini vakıf oluyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın uygulamasınca bir işten sonra Allah'a tevekkül ederek diğer bir işe hizmete koyuluyorlardı. Ömür sermayesini en güzel şekilde yerleştirenler. Hayatı en güzel şekilde değerlendirenler. Söz uygunsa oyunu kuralına göre düzenleyebilenler. Maçı hakkıyla kazanabilenlerdi onlar. Nefsin bahaneleri onlarda da çoktu. Onlardan öncekilerde çok olduğu gibi. Yusuf aleyhisselam değil miydi nefsinin vesveseleriyle? Kalbinle Rabbisi arasında perde oluşturmaya çalışan Şehevi vesveselere karşısında Allah'a sığınan İbrahim Aleyhisselam değil miydi Evladının kurban edilmesi karşılığındaki Nefsini kurban etme imtihanında vesveseyi çeken Eyyub Aleyhisselam değil miydi Bedeninin hastalığının kendisini isyana süreklediği anlarda Uzun sürer imtihanlar karşısında Yine de sabır tesbihini Aşk ile çekip la diyen Eyüp aleyhisselam değil miydi? Ve diğer enbiyanın kısaslarında ve hayatlarındaki kronolojik hatıralar bizlere bunu göstermiyor mu? Öyleyse o zamanın vesveselerinin o zamanda bulmuş olan dermanlarına, bu zamana yansıyan dertlerindeki o zamanın devalarını neden kullanamıyoruz bazen? Hz. Abdullah bin Abbas radiyallahu an gibi... Kur'an'ı Hz. Muhammed Aleyhisselam penceresinden anlamaya çalışıp, uygulamalarını Ebu Bekir ve Ömer Radiyallahu anh'ın uygulamalarının bereketiyle feyizlendirsek, İmam-ı Azamların, Şafiilerin, Hanbelilerin, Malikilerin nurlarıyla istikametimizi kuvvetlendirsek ve böylece rahmeti, merhameti, evrensel insani değerleri, insanı insan yapan değerleri, İnsanı üst makamlarına ulaştıran ahlaki üstünlükleri iman merkezinde amele, amel meyvesiyle ahlaka taşıyarak sözü uygunsa ebedi cennet hayatının tecellilerini yeryüzündeki dünya hayatımıza yansıtabilsek hiç de zor değil. Ahir zaman sahabesi olabilmek zamanın Abdullah bin Abbas olabilmek Dünyadan soyutlanıp Kendimizi dağa taşa mağaralara Kapatmak değil Geceleri abid Gündüzleri mücahit olabilmek Belkısların imanına sebep olacak Bir Süleymani saltanat kurabilmek Evet evet Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin Mukaddes Mükerrem Mübarek rehberliğinde Yeniden dirilebilmek Aynaya sadece saçını düzeltmek, yüzüne krem ve makyaj yapmak için bakan bir nesil değil de yüzündeki güzellikleri ve bilimin hala tarif etmekten aciz kaldığı, tarif etme yolunda olanların da onun tasarımındaki, dizaynındaki, yaratılış ve her anki güncelleştirilmesindeki hayreti sebebiyle şaşkınlığa kapılmış olduğu güzellikleri tefekkür edebilsek ve tefekkür eden bir neslin oluşumuna katkı sağlayabilsek, tüketen, tükenen bir nesil değil, üreten ve gelişen bir nesil sunabilmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmanın kutsallığı, bereketi, elbette ki hiçbir tarif kalıbına sığmayacaktır. Ancak onun zamanındaki fitneler de göz ardı edilmemelidir. Onun zamanında Müseylemetül hesap gibi kendini peygamber ilan eden Muhammed Aleyhisselam Musa'dır. Ben de onun Harun'uyum diyebilecek derecede küstahlık göstererek o nebiler nebisine mektup gönderebilecek edepsizliği ve cahil cesaretini dahi kendinde bulabilecek insanların bulunduğu bir zaman dilimi. Bizans gibi dünyanın imparatorluğunu kurma yolunda olan büyük devletlerle savaşların yapıldığı, makam ve mevki sevdasını kaybetme korkusuna karşın ailesinin bireyleriyle çekinmeden savaşabilecek bir kör cahilliğe ve dünyevi sevgiye kapılmış Kureyş'lerle, Mekkelilerle, Taiflilerle mücadelelerin gerçekleştiği, çıkar hesapları yaparak Müslüman olmadığı halde Müslüman gibi gözüken münafıkların fitnelerinin, sözü yugunsa provokatörlüklerinin bulunduğu bir ortamda bulunabilmek inanın ki hiç kolay değil. Belki şartların kolaylığından ya da zorluğundan çok bizim şartlar karşısında ki tutmamız daha çok önemli oluyor. Çok basit bir iftar sofrasında sıcak pide yeme arzusunun keyfi için belki yarım saat, belki bir saat pide kuyruklarında beklemekten keyif alan bir toplumuz ki çok şükür. Ancak bu toplum bazen sabah namazlarındaki bir iki adım atıp secdeye varma şuurunu Yerine getirmekte zorlanabiliyor. Şartlar çok kolay. Allah Resulü'nün Medine'si soğuktu, Medine'si serindi, Sabahları buz gibi eserdi. Bugün dahi Hacca-ı Umre'ye gidenler, Özellikle kış ayları diye tabir ettiğimiz zaman dilimlerinde, Medine'de kazaklar, Paltolar, Atkılar, Hatta eldivenler giymektedir. Ve o zaman diliminde Allah Resulü kalkıyor, Bir teheccüd için, bir de sabah namazı için ayrı ayrı abdest alıyor, bazen gusül abdesti alarak ibadetini icra ediyor, Sahabi i kiram bunu gerçekleştiriyordu. Sahabe toplumu deyince, sadece namaz kılan, ibadet eden, oruç tutan, tesbih çeken, hafızlık yapan, ilmi münakzaralarda bulunan kişiler mi hatına geliyor? Hayır, onlar çarşıda esnaf, mescitte öğretmen ve abiddiler. Savaş meydanlarında birer şefkat mücahidi, Devlet dahilerinde de memurdular. Hayatın her alanındaydılar. İnsani bir gereklilik olarak hiçbir şeyi terk etmediler. Hani maalesef oluşan bir kanı oluyor ya bazen. Hacca gidip geldikten sonra dünyadan ele tek mi çekmeliyim? Umreden geldikten sonra dünyadan ele tek mi çekmeliyim? Tövbe ettim artık işten güçten ayrılmalı mıyım? tam tersi olmalı aslında. Bir İmam-ı Azam gibi büyük bir ekolün müctehidi olabilecek derecede ilmi seviyede olup, aynı zamanda talebeler yetiştirip, aynı zamanda insanlara helal, doğru, adaletli ve düzenli bir ticaretin nasıl yapılacağının birebir göstergesini sunabilmek anlamında dürüst bir esnaflığa sürdürebilmek önemli olan. Elbette bunu söylerken ve bunları sizlere arz ederken ben bunlardan biriyim demek için değil bunlardan biri olmaya çalışan ve olmaya çalışmayı teşvik etmeye gayret eden iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak anlamında nasihatte bulunmak için seçilen ümmeti Muhammed'ten bir nefer ailenizden innemel mu'minune ikvatu'l ayetince bir kardeş olarak arz ediyorum sizlere. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda olmak isteyen sahih hadis kaynaklarını okuduğunda birer Abdullah bin Abbas radıyallahu an olabilir. Bir ahir zaman sahabesi olabilir. Her gün akşamları ailemizle, eşimizle yavaş yavaş günlük birer sayfa tefsir kitapları okusak, bir iki hadis okusak ve siyer kusak Toplamda yarım saat bir saatimizi alsa bu hayat veren davetin hayati konuları işte o zaman yepyeni bir hayatın zamani ifadesiyle ikinci baharın kapıları açılmış olacak sevgili dinleyiciler bize. İnsanoğlu birçok hakikati görmekte bazen zorlanır, meteorolojik tahminler üzerinden hareket eder, tabiatı korumak biraz daha zoruna gider zorlanır. Halbuki tabiatı koruduktan sonra meteorolojik tahminler üzerine tuz biber olur. Dünya imtihan sahnesinde hepimizin Abdullah bin Abbas'ca karşılaşacağı imtihanlar vardır elbet. İmtihan dünyası olarak gönderilen bu dünya hayatında imtihanlarımızı kolaylaştırsın niyazıyla secdelere kapandığımız sevgi, şefkat ve merhamet sahibi Rabbimiz kendisinin dünya hayatını bizi imtihan için gönderdiğine buyurmasıyla beraber, imtihanı, huzur, şükut ve rahatlık içerisinde yaşayabilmenin de kapılarını sunduğunu ayetlerinde apacık ifade ediyor. Gazeta küpürlerini okumak, magazin haberlerinden feyiz almak, ahlaki ve kültürel değerlerimize uymayan dizilerin entrikalarını seyretmek, fısıltı ve asparagaz haberler üzerinden yorum yapmak, 90 dakikalık bir maçı 3 gün konuşmak, politikacıların bir günlük kavgasını bir aya yansıtmak gibi kendimizce daha önemli bir plana koymuş olduğumuz sıralamada arka planda kalınca Kur'an mahcur oluyor, mahzun oluyor ve biz de bundan etkileniyor, eksik kalıyor, zarar görüyoruz alemin uykusunun bile ibadet olmasındaki hikmet, Allah'tan ancak alimler ittika eder ve onu hakkil alimler tanır ayetindeki hikmet, işte bu olsa gerek efendim. Hakiki imana iltica etmek, tekrardan iman edebilmek, bizi her an görüp gözeten, yaptığımız ve yapacağımız her şeyi bilen, herkes bizi yalnız bırakıp terk ettiği anda dahi bizi terk etmeyen, kendisine itaat ettiğimiz zamanda bizimle beraber olan, her daim çıkış kapısı sunan, bize asla ve katta ihtiyacı olmadığı halde, sevgi ve şefkat emaresi olarak sayısız nimetlerle bizi donatan ve sözü yugunsa sayamayacağımız kadar nimetlerle pezleşim şımartan Rabbimiz, bizlere bu konuda apaçık tabelalar veriyor. Hız yapma sevdası ve aşırı hız yapma tutkusu, geçici keyif tabelaları görmeye engel oluyor ve bazen, ve bu tabelaları görememenin oluşturmuş olduğu ani kazalar bazen bize ve bazen de bütün herkese zarar verebiliyor. Tabelalara dikkat etmeyerek hızlı ve süratli araç kullanan bir kötü kullanıcının yapmış olduğu bir kaza bazen sadece kendisine zarar vermiyor. Zincirleme kazalara da sebep olabiliyor. Abdullah bin Abbas gibi evimizi, işimizi, hanemizi birer Mekke'in medresesine, birer Darul Erkam'a, birer Suffe Mektebi'ne çevirmek anlamında ders bırakıyor bize. Bunu ihmal etmemeliyiz. Sevgili dinleyiciler, akrabamıza sadece bayramlarda çikolatalar almayıp, küçük gömlekler, ayakkabılar almayıp, vesaire özel hediyeleşmelerde sadece bunları almayıp, kendilerine sıkmayacak, kolay ve rahat ulaşabilecekleri Kur'an mealleri, tefsirleri, siyerler ve hikmete celpeden videolar ve kasetlere ulaştırmalıyız. Haftada en az 2-3 günümüzü, yarım saat, bir saat dahi olsa bir Kur'an tefsirini okumaya, bir hadis dinleyip üzerinde münazara yapmaya ayırmalıyız. Böyle yaparsak kendimiz kurtuluruz, nesillerimiz kurtulur, komşularımız, memleketimiz kurtulur hakikaten fitneler kalkar, hakikaten karanlık bulutlar dağılmaya yüz tutar, sahih kaynaklar üzerinden hareket edildiği sürece, takvayı şahısların hayatına bırakıp, fetvaların merhameti üzerinden hareket edildiği sürece, tevhid sancağı altında cem olmak ve bir olmak kolaylaşır ve bunun bereketiyle tekrardan Mekkeler ve yürekler fethedilmeye başlar. Abbaslar üzülüp, Göz yaşı dökmekten ama olmazlar. Hüzünlenip mücadelelerini taif'te gerçekleştirip orada hakka yürüyüp ruhlarını teslim etmek durumunda kalmazlar. Abbaslar kolay yetişmiyor. Alemin vefatının, alemin ölümüne yorulmasının sebebi hikmeti bu olsa gerek. Kurtuluş için Mehdi'nin hepimizi kurtarmasını beklememeli. Hepimiz birer Abbas Hepimiz birer Hamza olmaya gayret etmeli, Hatice olmaya, Ayşe ve Fatıma olmaya adım atmalıyız. Şunu unutmamalıyız ki dünyada hiç kimse dünyanın uçsuz bucaksız evrene kıyasla kum tanesi kadar olan hesaplarının ve saltanatının başına tek başına oturamamıştır. Ve hiç kimse baki kalmamıştır. Dünyada hiçbir şey yapmayacak değiliz. Elbette çok şey yapacağız. Ancak ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibi olduğumuzu unutmadan, ev sahibi değil, kiracı olduğumuz şuuruyla, günlük olarak değil, elbette ki ileriye yönelik bir cennet hayatı bahçesini, sözü yugunsa bir cennet bahçesini tahsis edebilme gayreti içerisinde. Ama bu bizi ebedileşmek ve kalıcı olmak, Ölümsüz olmak arzusu içerisine koymamalı, baki olan Allah'tır Ve o Allah'a duyulan iman ve sevgi. En güzel tövbe, Gözlerden dökülen yaşa, Sadık kalınan tövbedir. Başkalarını tenkit etmeden, Bir ötekini daha tutup kazanabilme arzusu içinde olabilmektir. Tövbe edilen ilahın, alemlerin Rabbinin esmalarına, zatî ve subhutî sıfatlarındaki esrarlara, hikmetlere vakıf olmaya garip edilmektir. Sadece işin sevap pazarlığına girerek, 99 ismini ezberleyen cennete girer hadisinin hakikatinden mahrum kalırcasına, klasik ve sureti ezberlemeler üzerinden hareket edince, yanlışlıklar ve eksiklikler asılabiliyor. O 99 Esma-i hüsnanın ezberlenmesindeki maksatın Allah'a tekrardan hakiki bir iman olduğunun şuurunu taşıyarak, dünyada kafir mümin hayret etmeden herkese merhamet eden, rızıklandıran, lütuflar sunan Rahman, ahirette yalnızca iman eden müminlere merhamet edecek olan Rahim olduğunu unutmadan, Esma'nın hikmetini ve tefsirini bu şekilde algılayarak fiiliyatta bulunursak, o zaman her birimiz... Birer nübüvvet, elçisi, bir ahir zaman sahabesi, bir nasrullah, ensarullah olacağız, bir havari olacağız. Rabbimiz, ilim merhamet ve sevgi medineti güzel İslam'ın nurlu yolunda, Hz. Abdullah bin Abbas'ların nurlu yolundan ilerlemeyi bizlere nasip eylesin. Sureti hükümlerin eziciliğinden koruyup, tevhid sancağı altında, Hz. Muhammed rehberliğinde ve onun mürşitliğinde hakiki bir mürit olabilmeyi bizlere nasip elesin. İman, amel ve ahlak üçlüsünün temelinde oluşan mübarek kitabımızın tefsirini kendine dert edinen, uygulamasını kendine sevda edinen, hassasiyetini ve inceliğini Hazreti Muhammed Aleyhisselam anahtarıyla bulup oradaki hazineye vasıl olmaya çalışan bahtiyarlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Sevgili dostlar, bu dualara amin dediğinizi hissediyorum. Bu amin duanın dilde kalan değil, hayata yansıyanı da olmalı. Öyleyse bu konuşmanın ardından hemen en yakın kitapçıdan veya evinizde bulunan raftan, kütüphaneden hemen bir tefsir kitabı almalı ve baştan Fatiha'dan başlayıp NASA'a kadar gitmek nefsinizin vesveseleri için biraz ağır olabilsekse de bir surelerden seçerek tefsirlerini okumaya başlamalı hadis kitabı temin etmeli bir kütübü sitte bir Riyalus Salihin temin etmeli ve oradaki hadisler üzerinden hayatımızı tanzim etmeye başlamalıyız evet şimdi şu anda bir Abdullah bin Abbas olabilmek için, Allah Resulü'nün gözünün bebeği olabilmek için, onun bir sahabesi olabilmek için, evet şu anda nerede ve ne işle meşgulseniz, kalkınız ahir zaman sahabesi olmak için, Mekke'den Medine'ye icat etmek zorunda değilsiniz, da soğuk Medine havasında gitmek zorunda değilsiniz, oruçla oruçla bir dirde savaşa gitmek zorunda değilsiniz, sadece kalkacak ve en yakın kütüphaneden, bir Kur'an tefsir alarak bir ayet tefsiri okuyacak ve onu anlamak için de peygamberimizin hadisini ve hayatından bir bölüm okuyacaksınız. Böyle bir sözleşmeye var mısınız? Akabe mescidinde bildiğimiz Mina'daki o bölgede, Akabe bölgesinde Allah Resulüne biat edenlerin yanında bulunan Abbas'ın şahitlik etmişisi gibi şahitlik edecek bir haldeyken o biz onun yanındaymışçasına söze hazır mısınız? Sözleşelim efendim. Ebedi cennette, yeryüzünde cennet dışında kalacak bir hayata sahip olan tek bir insan dahi bırakmamak adına, herkesin ebedi cennetlerde, sonsuz huzur ve saadet yurdunda mukim olacak bir hayata vasıl olabilmesi adına bir adım atabilmek için, nefs Mekkesi'nden gönül medinesine hicret edebilmek için buyurunuz efendim. sonsuz sevgi ve engin merhamet sahibi Allah'a emanet olunuz. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek, kavuşabileceğimiz en büyük nimettir. Bütün çalışmalarımıza ve konuşmalarımıza ve programlarımıza www.adnansansu.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. O Allah, Hazreti Muhammed'e ittiba ile sizleri ve bizleri onurlandırsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.